Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ağabey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Yal. Ne yapıyoruz bugün? Neyi konuşuyoruz? Ee, i̇lginç aslında biraz tedikodu malzemesi de oldu ama e, değinelim istedim. Türkiye'deki biraz futboldaki Anlayışı yansıttığı için e, şu meşhur e, Ümit Hacat'ın kadınlar futbolunu anlamasın. <gülüyor> Hatta konuşmasın meselesi var. Gazlada görmüşsünüzdür. <gülüyor> Hay atlamışım tamamen. Ben biraz internetten yani, şahit oldum. E, Benim için atlatma bir haber oluyor. Çok güzel. Evet. Ne, neymiş? E, futbolun şey tarafına e, artık paparazzi tarafına düşen bir şey oldu. E, haber artık televizyonunda eee eski mill takım oyuncusu ve Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat bir futbol programında sunucu Simge Fıstık oluyor. tartışmaya giriyor. Ve tartışmanın bir noktasında da "Sen zaten siz zaten futbolu bilmezsiniz. Ne anlarsınız?" Hani, yani işte o manaya gelen uzun uzun laflar ediyor ama önceki haftalarda da programdaki diğer konuklara da benzer şeyler yapmış yani. hani e, Erkek şeylere de programın sürekli e, konuklarına da hani ben futbolcuyum. Futboldan gelmediğiniz futbol anlamadığınızı ben anlarım. Bir tek bu sefer e, bir kadın bulunca daha da ileri gidiyor. İşte kadınlar zaten anlamaz. Konuşmasınlar. Hani bizim gibi bilemezler. Manasıyla e, laflar ediyor. Yani 3-4 gündür üzerinde e, epey geyik çevrilen sözler. Yani, sonra televizyon programlarında da e, galiba bir iki televizyon programına çıktı üzerine yazılar yazıldı bayağı Sunu, şey yapıldı sunucu ve yorumcu ıı, durumunda mı kendisi konuşan Gümüşe kafa evet yani düzen, düzenli ama evet, daha önce katılıyor programı herhalde birkaç hafta katılıyor <gülüyor> e bu, bu, bu son sözlerinden sonra e, gelen tepkiler üzerine de özür dilemiş ve e, istifa etmiş değil mi Aynen. Yok sonra galiba finansçıya <gülüyor> e çıktı jener sözleşmemin programını. Orada gayet kendini savundu yani ben sözleşmenin arkasındayım diyor. Benimki şakaydı ee, zaten. Eee <gülüyor> <gülüyor> ben Galatasaray'ın yapmıyorum. sadece hani ben futbolcuyum, futbolu futboldan. yani şeye dönüyor iş. Bu zaman zaman gündeme gelen mesledir. Eee bir dönem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 Belki zamanda öğrenecek onu. Ee, ama yani eski bildik mesele dönüyoruz. Ee, i̇şte futbolu, futboldan gelenler konuşsun. Diğerleri konuşsun kardeşim ona ne olmuşlar? Gibi çok garip bir düşünce. Yani karşı tabii şey söylenebilir. Yani e, Ümit Hazat'ın ben herhangi bir konuşmasını televizyonda kendisini görünce televizyonda konuşmasını bilenler çıksın o zaman diyebilirim rahatlıkla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 <gülüyor> ee, yani futbol tabi işte aynen siyaset gibi o kadar açık bir alan ki herkes fikir ürütüyor yürütmeli de bir yani şey daha profesyonelce yapıldığı seviyede ee, yorumculuğu kastediği kastediyorum ee, yani Türkiye'deki önümüzdeki örnekler şu Türkiye'nin iyi yorumcuları e, genelde e, <gülüyor> futbol oynayanlar futbol oynayanların pek başarılı olamadığını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 Hakan Şükür'ü burada nereye konumlandırmamız gerekiyor peki? Haber yorumcusu mu? Milletvekili mi? Yoksa eski futbolcu mu? Üçü yani. birden daha tadından yenmez. Üçü bir arada. <gülüyor> Üçü bir arada evet. Böyle kahveler var ya ondan Üç, gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> kahve gibi, kahve reklamı gibi oldu biraz. Evet bu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 Dördüncü dakikada gol atmış. Hakem ve yardımcıları kaçırmışlar pozisyonu. Elle atmış. Napoli futbolcular itiraz etmiş. Alman kendisi golü atan Klose de gelip hakeme evet elle attım İptal edin demiş. Verilmiş golü bu şekilde iptal ettirmiş. Bu tabi 34 yaşında oldukça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 taktik tarafı değil gözlemek tarafı değil yani soyunma odasını biliyoruz biz sağ biliyoruz evet nasıl hani çaktırma atılır soğum oyuncusu olarak ee, onları biliyorlar mutlaka ama işçiye gelince Hani dışarıdan gözlem yapmaya ee, e, başka bir şey tabii yorumculuk yani bunu teknik direktörlük içinde söylemek lazım her futbolcu nasıl e, teknik direktör olamıyor yani bir kısmı zaten istemiyor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 Ama teknik direktör sadece di, sağ dışındaki sağ içindekinden değil bütün etrafındakinden de sorumlu. Yani yedeklerden, eee antrenörden, masörden vesaireden hani büyük bir organizasyonu yöneten kişiyi bunu her futbolcu, her futbolu bırakan eski futbolcu yapamıyor zaten. Böyle bir sıkıntı var. E işte aynı şey de öyle. Yorumculuk turne yani şeyde de sıkıntıyı görüyorsunuz. Futbolu bırakıp hemen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 Eski Galatasaray'da böyle bir örnek yani ilk bir yıl gerek yazılarında gerek televizyonda böyle kimse değinmeden yapıyordu, yapıyordu bu işi. Sonra değinmeye başladı yani hakikaten bir yorumcu oldu. Evet bu ya Fair Play diye adlandırılan eskiden gentlemanlik denirdi yani hakkaniyetli bir şekilde e, hakkını vererek adalet ve hakkaniyet duygularını vererek yapmak gibi bir ilkeyi e, herhalde hiç söz konusu bile etmiyor hiçbir yorumcu e, hele Ümit Özat gibilerin yaklaşımında bu pek yer bulan bir anlayış değil anladığım kadarıyla yani fake play <gülüyor> futbol hayatıyla beraber sonlanıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor yok Şu futbol öyle, hayatında da yok zaten e, Ümit yani böyle bir teknik sektör grubu var. Onlar aslında şey e, takım bulamadıkları e, haftalar, aylar e, boyunca televizyon yorumculuğu böyle bir hani hmm. yerine dolduracak bir iş gibi. Yedek kulübesi gibi. E, evet. Yani orada orada da para kazanıyorlar. Teknik direktörlük kazanmasa da. gelirleri var. Yani bir takılıyım ama bir teknik sektörlük teklifi geldiği an şey yapıyorlar hemen o işi burası herhalde... eee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 tercih etti tabi. Sergen Yalçın şey. da belki eklenebilir listeye ama o farklı klasmanlara doğru farklı alanlara doğru evet doğru, da al... evet, doğru. Beşiktaş'te bir A2'yi çalıştığı zaman çok ciddi teklif almış mıdır onun o e, şeyine güvenip e, sorumsuz haline güvenip <gülüyor> teklif almış mıdır bilmiyorum şu anda <gülüyor> evet o da daha yorumcu tarafına devam ediyor ama Rıdvan Dilmen hani e, futbolu çok iyi bildiğine inanılan e, daha önce tekneksörlük deneyimi olmuş. Eee birinci ve yani üst seviyede. birisi ama o hep medyayı yanını kullanıyor. Tercihin tabii bu işten en çok para kazanan kişi Türkiye'de. belki biraz onun da etkisi var yani. Evet, Tabi Serkan'ın durum şeyin durumunda demin sözünü ettiğimiz Hakan Şükür. Hayır. Ümit Özat. Ümit Özat. Sergen. Sergen, Sergen Yalçın'ın <gülüyor> durumunda fair play ve şey açısından sorumluluk açısından ilk ona girer mi? Tabii tartışılabilirdi yani. O zaten yorum yaptı programlarda eski bütün saatindeki hinlikler, numaraları anlatıyor. Evet. <gülüyor> en <gülüyor> kısımları oluyor o programın. Herkes kahkah, kihki onları dinliyor evet, galiba değil mi? Evet. Yani o bir büyük, büyük profesyonel örnek o. <gülüyor> <gülüyor> Didi. Bu şey üzerine, mütezzat polemiği üzerine e, Banu Yelkova'nın aslında güzel bir yorumu vardı. Dün Milliyet Gazetesi'nde bir demeç vermiş. O demiş, Zaten ben normal karşılıyorum çünkü genel anlayış şu diyor Türkiye'de. E, sadece kadınların ve çocukların geldiği maçların aslında tırnak içindeki ismi seyircisiz maç. Kadınlar <gülüyor> seyircisiz maçın öyle fasulye unsurlar kabul ediliyorsanız zaten Ümit Özat e da öyle söyler diyor. Kadınlar da futboldan anlamaz yorumunu yapar. Aslında iyi söylemiş. Burada biraz bahsini yapmıştık. Geçen yolda Futbol Federasyonu seyircisiz maçlara sadece yani erkek seyirci almayıp sadece kadın ve 16 yaş altı çocukların alınması uygulamasını gittiğinde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 giden gidiyor Yeni çabasıyla ama kadınlar gelsin maçlara hani eee tribündeki normal zamanda varlıkları %5 olmasın hiç olmasa %30 olsun. E, bu yönde bir çaba görmedim ben. Mesela daha ucuz bilet satılıyor mu kadınlar izlere? Evet öyle bir değil bildiğim kadarıyla. Evet. Böyle Kays bazı Anadolu şehirlerinde bile satılamadığı zaman o da fazla bile satılamadığı için işte. <gülüyor> öyle uygulamalar yapılıyor. Dostlar alışverişte görsün yani. Peki e, yalnız bir başka e, yönü daha var bu oraya geçmişken konu. Bir cümleyle de onu da üzerinde duralım belki onun da. E, kadınların genel olarak şeyinden e, onların da epey küfürlü ve şiddet dili kullanarak e, maçlarda tribünlerde yer aldığına dair de epey sayıda da haber çıktı. Ona ne diyorsun? Evet zaten hani e, normal zamanda maça giden e, seyirci grupların içindeki e, kadınlar hakikaten e, ciddi fanatikler var. Yani e, hiç sakınmadan küfrünü eden tezahatını da yapan, e, kadın grupları var. Şeyde de e, tırnak içinde seyircisiz maçlardaki kadın seyirciler birkaç maçta kitli halinde küfürlü tezahatta bulundu. Konumuza da şu olacak. Yani ki, o maçta da e, küfür olursa bu sefer tamamen seyircisiz ona yapacağım. Öyle ceza <gülüyor> Gerçekten seyircisiz. <Yani> yalandan <gülüyor> seyircisiz değil. Yalandan seyircisiz değil. Çok evet. aslında hakikaten kullanılan gerek dil gerek uygulamalar, teori ve pratik açısından mükemmel bir dünyada yaşadığımız inkar edilemez. yani As seyircil. <gülüyor> tribünün sadece 3'te 1'ine seyirci alacağız bu maçta falan <gülüyor> gibi yani <seyir> suça <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> <3'te>, <gülüyor> ne oldu doldu işte bir <gülüyor> bu maçta ee, bu fair play derken son bir şey daha sormak istiyorum konu buradan açıldı ve devam etti ee, Zineddin Zeynettin Zeydan'ın ya da Zineddin Zidane'ın 2006 kupasında Materazzi'ye <gülüyor> kafa attı finalde Tarihi enstantanenin heykelinin dikilmesine ne diyorsun? Bir şiddete nerede, dik nerede dikildi heykeli? Paris'te bir modern sanat müzesinin önünde sanatseverlerin beğenisine sunuldu diyor haber. Evet, evet. <gülüyor> Açılışta kurdeleydi. Acaba Zidam ile materasini mi kesmişti? <gülüyor> Yok orada ki sen keseceksin ben keseceksin kavgasında Şu bir kafa çünkü... daha atılmış olabilir. <gülüyor>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 Son derece etkili. Ee, kitabı yazan e, kadın gazetecinin e, evine ve arkadaşının evine giriliyor. Kitabın e, müsvetelenin bulunduğu bilgisayarlar çalınıyor. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> Bu kadar ciddi. Buna dair şüpheler bile var yani. Öyle mi? Zidane'nin hakkında yazılan kitaba karşı. Hayır. Yani kitap kitabın çıkış yeni değil. 2010 sanıyorum. Yani, i̇ki yıl önce çıkmış bir kitap ama 2010 <gülüyor> 2009'da üzerine çalışırken önce menajerinden şöyle bir teklif gelmiş hanımefendi siz bu kitabı yazmaktan vazgeçin bırakın e, karşılığında bir güzel bir teklifimiz var nedir demiş e, Bay Zidan'la karşılıklı bir yemek ve imzalı bir işte şey forma <gülüyor> <gülüyor> çünkü e, iziniz, kendisinden dizinsiz e, herhangi bir e, yazı, kitap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 Kafa atıp... Bilmiyorum izninsiz yapıldıysa memnunum olmuş olabiliriz. İşte o böyle hep e, aslında bütün özel hayatını ve bunları bir kozada tutma şeyi var. E, stratejisi var en başından beri. Hmm. E, buna da hani sevinmiş midir, sevinmiş midir kestiremiyorum. <gülüyor> Şimdi kitabı okurken ya, bir, bir sürü benzer olay var. O yüzden emin olamadım evet. doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım seyredeceğiz. Peki bugün Başka ne var konuşabileceğimiz? Ee, Sportif bir olay. Henüz spora giremedik. <gülüyor> yani işte etrafına ulaştık. Aslında yani. sporun ta kendisiydi. Tabi şey, ha. klozenin şeyi, Spor deyince ilk akla gelebilecek kavramlardan biri bana sorarsınız. Evet. Yani evet, içinde, futbolun içinde en der bir durum olduğu için dikkat çekiyor tabii aslında şu var Amerika tarafında ne kadar zamanımız var belki bir iki dakika konu değil evet, ileriki haftalarda muhtemelen hikaye büyüyecek hani Amerikan futbolu Türkiye'ye biraz daha uzak bir mesele ama çok ciddi bir tatilman var ya herhalde ülke çapında da büyüyecek eski Amerikan futbolcuları sayıları giderek artıyor Amerikan Futbol Ligi'ne karşı dava açıyorlar. Ee, sıkıntı şu, yıllar içinde oyuncuların geçirdiği beyin travmalarının aslında örtbas edildiği, evet. e, geçirdikleri travmalara rağmen e, futbolu Amerikan Futbol Ligi'ne mecbur bırakıldıkları ve ilerleyen yaşlarda özellikle e, futbolu bıraktıktan sonra, 40'lı yaşlardan, 50'li yaşlardan sonra e, çok büyük sağlık sorunlarıyla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 Ee, New Orleans e, Saints'i sanıyorum. Saints takımının oyuncuları. Meğerse şey zarflar içinde paralar dönüyormuş takımda. Rakip takımının o gün oyuncu sakatlarsa şey veriyorlar yani. <gülüyor> prim veriyorlar evet. Ama resmi bir uygulama değil. Biraz masaltı bir uygulama. Ee, ve şey işte e, tabi Amerikan televizyonuna uygun şey yapıldığı için her yerde <gülüyor> mikrofonlar var. Mikrofon konuşmasına yansıyan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 pek gerçi e, fark eden mi bilmiyorum e, şeyde e, bir pek kısım sıtır sıfaklı öyle. Eee evet, sonra e, verilmesi gerekirdi. fark etmektesi gerekirdi ama bu şeydir şimdi. Ha, bir de şu var. Eee üniversitelerde ki Amerika'da college football, üniversite futbolu çok önemlidir. Yani büyük paralar dönüyor genç naklarını almak için. Üniversitelerde futbol yasaklansın mı? Hı -hı. Bu bile tartışılıyor yani. Bu sebeplerle e, ötürü ne kadar büyük pazarı ve şeyi var. Oradan gelen oyuncular sonra profesyonel oluyorlar. E, Müthişle ilgili takip edilen bir e, organizasyon. Evet Dave Zirin bunu spor yazarı spor yazarlığı da yapan sosyolog galiba e, Dave Zirin gazeteci bunu ayrıntılı olarak e, birkaç yıldır yazıyor zaten zamanında. Evet, evet, bir... e, Nation'da, ya Nation'da, Nation'da yazıyor. Zirin evet. birkaç yer alıyorlar. Gerçi onun yazılarını da. Ee, onun değindiği konulardan biri sırasında aslında e, bir 20. yüzyılın başında herhalde 1907 olması lazım Theodore Roosevelt Amerikan başkanı iken o zaman Amerikan futbolunun kuralları değişik ee, ama şey oluyor böyle bir e, profesyonel futbol herhalde yine üniversite liginde üst üste ölümler oluyor e, e, müdahaleler daha sert yani tabi oyuncular şimdi şimdiki kadar iri ve kuvvetli değil ama E, oyun daha vahşi oynanıyor. E, Theodore Roosevelt bizzat müdahale ederek tamamen Amerikan futbolu oyunun kurallarını değiştirtiyor. Yani e, o şey üzerine, ölümler üzerine. Şimdi de işte bir e, artık kongre müdahalesi mi bekliyor bilmiyorum. Şeyin, Amerikan futbol liginin yöneticisi bizzat ilgileniyor işte ama e, şu an çok ciddi bir... E, <gülüyor> sağlık sorunuyla evet, evet. karşı karşıyayız. Sağlgın yani, gibi salgın. feci bir durum ama tabii kar burada ön planda tabii ki. Rom Ligi'de yani. sezaten oranın kuralıdır. Açık ara dünyanın en çok para gelir yaratan ligi. Onun için değiştirilmesi çok ligi. zor. Yani aşağı yıllık 10 milyar dolardan söz ediyoruz. Ee, yani rakip İngiltere herhalde ikinci rakip şampiyonlar ligini belki sayabiliriz ama hani bir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 Şeyi de, süresi de düşük. Yani yaklaşık 3,5 yıl galiba bir oyuncu ortalama oynayabiliyor. Elbette daha uzun oynayanlar ama çok kısa sürede evet, tatlı olanlar da var. Savaş gibi travma ve sakatlıkları korkunç şeylere yol açıyor. Evet bunu daha sonra tekrar belki sosyolojik boyutlarıyla da dönüp ele almamız iyi olabilir. Peki burada bitirelim süreyi de biraz açtık zaten. Çok teşekkürler Alp. Haftaya görüşmek mü görüşmek üzere Alpurgaylapor açık radyo program destekçisi olun Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.